Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız. 95.0'dayız. Kamusta güreşiyoruz. Uzun zamandır güreşmeye devam ediyoruz. Didemcim nasılsın? İyiyim Sen? Ağlaması sıcak. Çok. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şeyler içelim. İçelim. Su içiyoruz ha Ko Ko Konumuza uygun. <gülüyor> kuru kuru gitmesin. Evet. Konumuza buradan bağlayalım. Evet doğru diyorsun. Ben şimdi e, ilk önce e, sevgili destekçimiz Havva Hazere. Bir kez daha. Bir kez daha. Bir kez daha. Teşekkür Her neredeyse ederim. var olsun. Eksik Sağ olsun olmasın. Sağolsun bizi de dinliyor olabilir. Kendisini çok seviyoruz. Saygılar. Kamusla Güreş sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. İsteyenler, güleyenler buradan bizi takip edebilirler. Aynı zamanda podcast kanallarımız da mevcut. tüm podcast kanallarında var olduğumuzun altını sürekli çizmekle beraber yeni kelimelerimize doğru uzanalım. Sen yani hafif hafif ufak ufak ipuçları verirken ben evet. de sevgili dinleyenler e, teknik ekipte Feryal var. Sesin çok uzaktan geliyor Keremcim Keremcim diyor her hafta Ben de bilgisayarla neredeyse öpüşür vaziyetteyim. Evet, bilgisayar Kerem'in önünde. Ben neredeyse uzaktayım sevgili dinleyiciler. Efendim şimdi bu sıcak günde sürekli içeceklere ihtiyaç hissettiğimiz bu yaz aylarında artık içecekleri nelerden içiyorsak o sözcüklere geldik. Malumunuz eşyalarla... ilgili bir başlangıç yapmıştık ve mutfağa bir girdik çıkamadık çıkamıyoruz çıkamayacağız gibi <gülüyor> duruyor kaptan kacaktan gelecek yayın döneminde de eğer buralardaysak artık başka eşyalara doğru gideceğiz sanki mutfaktan anladım. çıkamayacağız gibi görünüyor elimizde ne var bardak fincan kadeh kupa maşrapa ve piyale var evet. Fiyaleye sonradan rastladık. Evet. Hı -hı. E, şimdi aslında aralarındaki e, farkları ben bir belirteyim. Sonra biraz üstlerine bir muhabbet edip etimolojiye olur canım, olur. girebiliriz. E, şöyle ilginç bir şeyle de karşılaştım. Şimdi benim elimde e, bayağı eski 88 basıma bir Türk Dil Kurumu sözlüğü var. Hı hı. E, O e, sözlükteki bir takım karşılıklar zaman zaman yok artık ya bu çağda da ne biçim ifade etmişler bunu falan dediğim oluyor. E, anımsar düzenli dinleyen e, dinleyicilerimiz Türk Dil Kurumu Sözlüğü önce Kerem'deydi. E, bana Hı -hı. daha yeni geçti. O yüzden ben bu 88 basımı sözlükle ilgili son birkaç haftadır e, arada bir eleştirel bir, ne demiş diyorum. Bu sefer şöyle bir şeye dikkat ettim. Şimdi bardağın karşılığı. Ee, sıvı ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan genellikle cam olan kap diye e, ifade edilmiş ee, fincana geliyoruz ee, fincan çay kahve gibi sıcak şeyleri e, içmekte kullanılan küçük kap denmiş her birinin birbirinden ayrımını belirtmek için ard arda okuyacağım ee, sonra 88 ile bugün arasında nasıl bir ayrım olduğunu söyleyeceğim o yüzden böyle bir giriş yaptım kopmuş olmasın konu Kadeh içki içmeye yarayan küçük kap denmiş. Hı. Mesela bunlar hep bana garip geldi. Allah Allah niye küçük olsun? Çünkü bazıları da bayağı bir kallavi oluyorlar yani. Evet, tabii. E, kupa genellikle genişliği derinliğinden fazla olan altın, gümüş, bronz veya kristalden yapılmış ayaklı kap denmiş. Ben burada koptum. Hı. Çünkü şimdi bugünün kupası... daha başka, başka, şey yani, başka bir şey. Kahve lan, değil mi? <gülüyor> evet o eski devirlerdeki kupaların tanımı var sadece ve yeni devirdeki kupanın tanımı da yok yani sözlükte. Bir de genişliği derinliğinden fazla olan gibi de bugünküne gene çok uymayan bir tanım hmm. var. Devam etmiş olayım. Maşrapa metal, toprak ve benzerinden yapılmış, ağza açık, kultlu, küçük kap denmiş. Yine buradaki küçüğe bir yine soru işareti düştüm. Ve piyale, şarap bardağı, içki kadehi. Olarak açıklanmış. Bu Piyale'yi duyunca da ben hemen e, bu Ahmet Taşim'in bir e, işte mukaddimeden yanılmıyorsam dizeleri vardır. Piyale'nin çok merkezde olduğu bir onu da okuyayım dedim. Lütfen yani. okuyunuz efendim. Zannetme ki ne güldür ne de lale ateş doludur tutma yanarsın karşında şu gülgün Piyale der. Ben Piyale'yi ilk kez orada duymuştum. Edebiyatla, şiirle karşı karşıya geldiğimde yani aslında bu e, elindeki karşındaki gül rengi olan e, kadeh ateşle doludur. Tutma onu yanarsın diyor. İkili bir mana var tabii. Hem böyle içince böyle bir ateş gibi oluyor. Hem içtikten sonraki duygular. Bir de gül ve lale zannetme diyerek de gene o divan ne göndermeyle bir benzetme yapılmış. Kadehin şekli olsun içindeki içki olsun gül ve laleye de benzediği için özellikle laleye. Bu diziyi anmadan geçmiş olmayalım sonra. E bu bazı bana tuhaf gelen tanımlamaların ardından güncel, bugün internette olan Türk Dil Kurumu sözlüğü sayfasını açtım e, ve başka başka şeylerle karşılaştım. Bir kere e, hani 30 yılda neler değişmiş diye baktığımız zaman e, öncelikle fincana kulp eklenmiş, sonra porselen ya da camdan olduğu bilgisi eklenmiş, e, kupanın tanımı tamamıyla değişmiş. Cam ya da seramikten yapılmış kutlu büyük bardak denmiş. Hmm. O böyle saraylardaki ya da işte rahmetli Cüneyt Arkın Bizans e, kalelerindeki hmm. <gülüyor> kupak tanımından dışarıya çıkılmış. E, maşrapaya ne yazık ki plastik de eklenmiş. Maşrapa deyince inan benim aklıma plastik geliyor. Ha, ama o böyle sanki e, tuvaletlerdeki maşrapa gibi bir maşrapa. Bir de hani ayran verirler bazı evet, yerlerde evet. bakır ya da. Başka... Maşrafı hani gün, günün hayatımızda, gündelik hayatımızda artık iyiden iyiye yok olan hani bir şey muhtemelen. Bir ayran veriyorlar. Ben evet, onu hep yani. maşrafı diyorum. Altı da böyle yuvarlak. Maşrapa diyece benim şu tuvaletlerde kullanılan o klasik plastik maşrapa geliyor aklıma. Hmm. Evet. O, onun başka bir adı daha da var sanki ama. Bilmiyorum. Ee, evet. sonuçta yok. Ben ayran içilerini de kesin mahrep olarak anıyorum ama geçmişten bu yana gerçekten değişmiş şey. Ya yani kadehe de ayaklı bardak tanımı söylenmiş öyle küçük kap falan diye tanımlanmamış yani. Evet, evet böyle. biraz biraz üzerinde konuşalım istersen. Çağrışımlar, hep yaptığımız şeyler aslında kelimelere öyle ilgili işte etimolojilerine, birinci manalarına, diğer manalarına bakmadan Biraz çağrışımlar üzerinde de bizim üzerimizdeki çağrışsızlıklar üzerinde de hani konuşuyorduk sürekli. İşte bardağın işte hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde hakikaten her şeyin, her içeceğin ayrı ayrı bardakları var neredeyse artık evet. değil mi? Evet, o çok. <gülüyor> ben, ben meraklıyımdır da ben aslında bir anda mesela özellikle birer bardaklarına meraklıyımdır yani gittiğim yerlerde birer işte alıp E, mutfakal dolabla mutfağı yerleştirmek isterim ben de çok severim bira demiş olmayayım genelde bardak çok severim ve ayrı ayrı tek tek başka başka bardakları da çok tercih ederim böyle hani takım makım hiç sevmem e, şeffaflığını daha çok cam bardaktan bahsediyorum tabii e, çok hoşuma gider şeffaf olan her şey yani yeme içme literatürüne hakikaten girmiş artık yani özellikle içi kısmıyla ilgili Her içkinin kendi rahatsız evet. neredeyse bardakları var. Işte. Şekilleri farklı. Yani rakı gibi bira gibi işte, işte konyaklar gibi şaraplar gibi. Ha, tutuşu ee, onu ısıtma içkinin özelliği ona bağlı olarak da şekil veriliyor. Bir hı. de artık neredeyse sanatsal bir halde aldı. o kadar değişik işte ayağı olmayan kendi hiç ayağı olmadığı halde belli bir dengede duruyor Koyduğun zaman öyle bardaklar hı. var. Tabii işte işlenmiş üstüne çeşitli. hikayeler yazılmış, resimler çizilmiş. Peki çay çok önemli. Bir sen ne de içersin çayı mesela? Ben yani iki türlü de tercih ediyorum. Yani aslında üç türlü. Yani porselende severim. İnce bardaklı, belli bar bardağını severim, ince belli bardağı. Ama hani büyük bardaklı tercih ederim yani. işte ne bileyim işte büyük cam bardakta severim. Ben her türlü çay severim yani. <gülüyor> Senin için geçerli mi bu? Aşta bardağı ekuyor. Sanki ya o aslında bir de o arjıta değil, aydaymış. Evet. Ve tabii bizim biz kültürümüzde aydanıp değil mi? Evet, evet neyle bağlantılı konuştuk acaba? Onu hatırlamıyorum. Çay, çay programı yapmıştık? Aa, olabilir, yapmıştık. Evet, olabilir. Evet, çay programı Ben, ben araya reklam gireyim. Çay programımızı arayıp bulup. dinleyiniz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> keyifli bir programdı. Sanki o da bütün tarihi marihi birkaç program sürdü gibi hatırlıyorum yemeklerden bahsederken. Muhtemelen evet. öyle. Aydan'ın bizim kültürümüzde bir karşılığı pek olmadığı için Ajda'nın bir karşılığı olduğu için <gülüyor> Arzaya çevrilmiş. Sanırım ben onu çok sevmiyorum işte. Yani ya daha gerçekten ince belli o kadar böyle kalçaları e, şişmemiş tombul olmayan. Porselen fincan da severim. Ya benim kafamda bir çay şeyi var. Kupa böyle tercih etmem. Böyle bir pişirmesiyle ilgili herhalde işte kaynamasıyla ilgili böyle o tazeliyle ilgili böyle net bir şey var çayla ilgili. Onu o lezzeti yakaladığım zaman. Ne de olursa olsun. Diyorum. Yani çok fark etmiyor açıkçası. Bir şeyi de düşündüm bu vitinlerdeki yerini düşündüm. Bazı bardaklar hani kullanılmaz değil mi? Bir özel bir yerden yani almayada işte bir gurbetçi dayı amca vesaire birisi getirmiştir de. O böyle nitinlerde süs niyetine hiç kullanılmayan bardaklar aklıma geldi. Bir Hı. dönem çok vardı. Neredeyse her evde vardı. Biz insanların tabii Türkiye'ye hani özellikle bu 70'li yıllarda, 70'li yılların ortalarından sonra e, Avrupa'ya çok işçi göçü veren hani bir ülke. Dolayısıyla hani onun bağlı ben de böyle bir ailenin çocuğuyum aynı zamanda. Orada doğdum. Evet. Neyse biliyorsun. Y yani işte bi bizim bir çevredeki insanların Alayınla vitinle o böyle bir sarı şey vardı. Kahve fincanı vardı. Sarı turuncu fincanı. arasında bir kahve fincanı. Birçok evde de görmüşümdür ona. Bulursam bir görselini Twitter'a koy bari. Ben de şu an tahayyül edemedim ama görünce aa evet buymuş diyeceğim herhalde ama. Ya belki hep de bizim ben, ne bileyim çocukluğumdan kalma böyle fotoğraflar bunlar. Belki, belki de babam hep verdi onları da. <gülüyor> Bütün Türkiye babam elinden dağılmış <gülüyor> Yok onlar. yok hani benim görevciliklerim öyleydi ama yok ben başka yerlerde de aslında. Bir de şu söylediğin şey dikkatimi çekti. Aslında bizim gene kültürümüzde çok olan bir şey herhalde sırf bardaklar için geçerli değil. Oda için bile geçerli. Bir misafir odası var eskiden tabii yani tabii, biz, bizim hiç öyle ama. olmadı ama hani hatta üstünde örtüler olur işte bir takım kaplar kacaklar onlar sadece misafire çıkarılır bizde hiç öyle değildir yani en antikası ya da en eskiden kalanı bile kullanılır Abi böyle evet. eh, deme hale geldi sanki insanlar yani artık hani bunu da çok çok <gülüyor> dile getiriyor Çünkü hakikaten bir dönem böyleydi yani o bardaklar ha, sadece misafire çıkar özel günlerde işte illa işte böyle bir şey ama... de var evet Hepsinin köküne ki bir suyu diyecekken ben hani <gülüyor> içeyim ben yiyeyim öyle ben dönemindeyiz. Evet, o zaman bir şart sarası verelim. Geldik mi şartına ya? Neyiz, gelmez miyiz? Gelmez evet. miyiz? Buyurun siz şey ettirin efendim. Ee, şey ettirelim efendim. Ee, bizim radyomuzda çok çalınan birini dinleyeceğiz şimdi. Bob Dylan'dan geliyor. One more cup of coffee. Ay Şükrü Radyo'da 195.0'dayız. giden bana kızdı. Ben aldım sözü. <gülüyor> Bob Dylan'dan. <gülüyor> Kimse kolay kolay Bob Dylan olmuyor diyecektim ya. Yani konserine gitmiştik de en son geldiğimizde Türkiye'ye. Adamcağız baya da yaşı var tabii Bob Dylan değil mi? 75'in üzerinde 80'lerde. Ayakta program vardı var. ya. Ayakta <gülüyor> gitar, gitar çal, çaldı ve söyledi. <gülüyor> Inanılmaz bir performanstı. Var öyle yani 80'in üstünde de ben de bir yakında bir caz konserine gitmiştim. Bazılarının performansları çok iyi oluyor. O sahne adrenalin ile de beraber artıyor herhalde. Efendim şimdi biz e, Kamusla Güreş'te bir şeyler içtiğimiz mutfak eşyaları olan bardaktan, kupadan, e, kadehten, pialeden bahsederek ilerliyoruz. Çarşımlardan bahsediyorduk. Benim de aklıma şey geldi. Aslında çağların ilerleyişiyle bu tabii, malzemeler malzemeyi. çok değişti. Malumunuz cam daha geç yapılan bir şey. Yani tahtanın ve madenlerin kullanımı biraz daha önce. Toprak. Evet toprak tabi. Özellikle içilen bu tür kaplar hep o çağ hangi malzemeyi kullanıyorsa ona göre değişiyor. Hmm. Daha sonra. E, işte, aristokrasinin devreye girmesiyle çok daha böyle ince, zarif, işte fafordan, bildur işlenmiş, altın yaldızlanmış şeyler <gülüyor> devreye giriyor. Şimdi ise çeşitlilik çok fazla. Yani bir fabrikasyon, kolay kırılmayan bir örnek her evde aynı olanlardan. E, gene neredeyse sanatsal e, tek olanlara kadar uzanan geniş çok bir arazi. Çok da çevreği kirleten de var tabii yani bir anda işte o plastik bardaklar, evet. plastik bardaklar, evet. karton bardaklar. Askerdeyken aklımda geldi ki çelik bardaklar oldu. Ah kırılmasın. Evet, kırılması tabii kalabalık ortamlarda. Bir de ofislerdeki şey askobalar vardı. Onu böyle yani dikkat çekiyorsunuz. Ah evet Şimdi, evet. Evet fincanın değil mi insanları vardır. Adı yazar ya da işte neyse işte üstünde fil vardır. Bilirsin evet. o bilmem kimin. Havala havalı kahve kaptan evet. neyimler falan. <gülüyor> Doğru. moda olan içeceğe göre de değişiyor. Yani bu Türk kahvesi dışındaki kahvenin bu kadar moda oluşu hayli yeni sayılır. Ee, ona paralel bir takım e, kahve şeylerinin, e, kupalarının ve diğer bir sürü de yeni alet edevatı tabii tabii, çıktı onun. 10 i̇şte on, on yıldır diyelim hani hayatımız içerisinde tam olarak yerleşti. Belki daha fazla değil mi? Yani 10 yıl evvel ya da tam vardı, zaman veremeyeceğim ama bir kafe kültürü vardı şimdi çok daha biraz aşağılanan. Yani bu kahve makinelerinin ve isimleri neredeyse aklımıza tutamayacak kadar çok olan kahve biçimleri. Bu kadar çeşit var mıydı? Yok. Kafa karışıyor. Bazıları son 1-2 yılda eklendi hatta. yani. Bir bir kortado yoktu bence dört yıl önce. Ben şimdi bir <gülüyor> ne? Atmayalım evet. evet. Neyse hemen hemen düzeltildi <gülüyor> Başlayalım mı artık? <gülüyor> başlayalım canım. Başlayalım. Etimolojiye. <gülüyor> ee, ben bardaktan başlayayım bakalım neymiş bir bakalım bardaktan nişan yana baktım yine etimolojisi köken olarak orta Türkçe'de bardak testicik sözcüğünden evrilmiştir demiş. Bu sözcük de eski Türkçe bart yani su testi sözcüğünden Türkçe türkçesi artı ak ekiyle üretilmiştir demiş. Ek açıklama olarak da e, pardon ek açıklaması yok bu. İsmet Sekioğlu buna biraz bir şeyler daha eklemiş. <gülüyor> bu e, barttan önce yart varmış Keremciğim. bir yard. yard var, evet. E, yard da su içme kabı, su kabı testi senin dediğin gibi. Daha sonra yani Kaşgarlı'da da malum Divan Lugat Türk çok önemli bir kaynak, Türkçenin eski e, sözcüklerinin kökenini anlatması açısından e, yard e, yaramak kullanılmak. İşe elverişli olmak manasında olan bir sözcük. Sonra bir ses değişimiyle Bart sözcüğü ortaya çıkıyor. Su içilen kap anlamında. Burada bir parantez açmış İsmet Seki Eyüboğlu. Demiş ki yani bu yarttaki... E Yarmanın belki yarmak, oymak, ağacı oyarak bir araç yapmak ya da çömlekçi çamurunu yoğurduktan sonra içi oyuk bırakılarak onun bir araca dönüştürülmesi. Yani bu yarar ve işe yarar bir şey yapma anlamına da yarma anlamına da yakın ifadeler bunlar. Bütün bu eylemleri de göz önünde bulundurmak lazım demiş. Bak, ee, sevgili dinleyicilerimizden bir arkadaşımız bağlı. Var bende bu. <gülüyor> E, sarı dedim. diyorsun Kerem bu turuncu. Canım turuncu da dedim sarıdan turuncuya doğru dedim bak Nidem. Banu bu bizim Banu. arkadaşımız evet, evet, olan Banu. Ah Banu. Banu selam ediyoruz sana Teşekkürler, canım Teşekkürler Banu ya. Evet Banu bundur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet bizde de var turuncu mu Kerem ya neresi sarı bu mu? Sarı ile turuncu arası dedim canım yani, hepsi aynı renk olmuyor. Evet evet böyle bir koral <gülüyor> <canım. parıl> koral <gülüyor> sedefli bir parlaklığı da vardır evet, evet. bizde de var. O içerken bir resim koyalım şeyi. Keşke nerede onu musun sen. Almancıdır o kesin, gurbetçidir. Hiç bilmiyorum bize nereden geldiğini. Bir adet var evimizde. Evet. Acaba babanda? da? <gülüyor> Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, ismesi oldu da şey eklemiş aslında. Bu ak ekinin de e, fiilden isim yapan bir ek. E, hani durak, konak, bıçak gibi sözcüklerde de fiil köküne gelerek ondan e, bir... İsmin oluştuğu e, şekliyle aynen e, burada da yard bart olmuş, oradan da bardağa doğru giden bir yol var. Evet, Fincan da alalım o zaman. Alalım. E, fincan Farsça'dan geliyor. isme Seki Eyüboğlu'nun açıklamasına göre, e, pingan diye bir sözcük var Farsça'da. E, küçük sıvı ölçeği manasına geliyor. P, F, C olmuş. Bendeki açıklama böyle. Fincan şey değil mi Şahin? Arapça diyor. Arapça fincan. Taze hmm. tas sözcüğünden alıntıdır diyor. Arapça da belki Farsçadan aldı. Sözcüğü, evet onu diyor işte pingandan alıntıdır <gülüyor> diyor. Tamam. Evet ben de neye bakıyorum? Kadehe bakayım değil mi? <gülüyor> e, kadeh de Arapça KDH kökünden gelen kadah. içki tası, bardak sözcüğünden alıntıdır demiş. Kadeh ile ilgili açıklama bu var. Hmm, ben de isme Seke'yi boğulu e, herhalde şey... Rütüp bağlantılı bir yaklaşımla hiçbir şey söylememiş Kadeh'le ilgili. Kupa'yı evet, Kupa'yı Kupa söyleyeyim. Kupa Latince e, kupadan geliyor, C ile yazılıyor. E, Fıçıvaril anlamına geliyor. Oradan evrilerek e, kullanılmış ve birçok Avrupa dilinde de çok benzer kullanımları var. E, Grekçe'de kope, k-h yan yana e, düşünelim. Fransızca'da İtalyanca cup, İtalyanca'da coppa, İngilizce'de cup, İspanyolca'da Copa. Hep C ile bunlar. Hepsi C harfiyle başlıyor. Ee, sonra farklı kültürlerde başka söylemleri var. Bizim kültürümüze yakın olduğu ve şiirimizde de sık sık geçtiği için kullanıyorum. Bu Latince kökeniyle bağlantılı değil. Farsça'da sagar ve cam da e, kadeh anlamında kullanılıyor. Arapça'da da, da kadehin de kupa manasında kullanıldığı bilgisi var. Ee, şeyde tam benzer açıklamalar var kupa ile ilgili nişan yanında büyük kadeh sözcüğünden alıntı diyor Yunanca. Hı. Ama İskambil'de bir renk sözcüğü de eşkökenliymiş aynı zamanda. Eee bir, bir renk şey, değil de şekil, evet şekil ha. pardon. Ee, ama ancak bu sözcüğün işte Aramice Süryanice e, Guba kubba küp sözcüğüyle eş kökenli olduğunda söylemiş. İskambil mi? Hayır hayır. İşte aga, aga, kupa kim ha. sözcüğünün işte ha. Aramice, Süryanice, Bubba, küp sözcüğüyle eş kökenli olduğunu söylemiş. Ek açıklam olarak Latince sözü klasik lirada sadece küp anlamındayken e, Hesikius yani 5. yüzyıl dönemden itibaren gerek batı dillerinde büyük kadeh anlamı belirmiş. İşte Fransızca kupa dedim işte İngilizce kap. Büyük kadeh demekmiş mesela. Hmm. Böyle açıklamalar Bu, var Bu benim eski 88 TDK'deki şeyler gibi o artık. O büyük kadeh anlamı He. bizim bugün kullandığımızdan biraz farklı. Başlatmaya bakayım Bakacağım. yine nişan yandan. Arapça şerebe kökünden gelen nişraba içecek kabı sözcüğünden alıntıdır demiş. Bu sözcük de Arapça şaraba yani içti fiilinin mifalat bezindeki adıymış efendim. Evet. E, çok benzer burada şurp olarak köken zaten Arapçı'da öyle ya ben bu Osmanlıca öğrenirken yani üniversitede bize Osmanlıca öğretiyorlardı Türkoloji okurken e, ben çok sevmiştim pek çokları Osmanlıca dersinden nefret ederken çünkü bu içindeki o oyun e, bildiğimiz Türkçe'ye geçen Arapça sözcüklerin e, kökeninin ne kadar çok başka sözcüğü oluşturduğu e, bilgisi beni bayağı bir mest ediyordu. Bu şurp da Susamak manasında evet. yani tabii oradan şarap da oradan türüyor. meşrepte de hatta seninle bakmıştık işte su, su kenarı, çeşme orada toplananlar aynı fikre inananlara doğru giden bir yanan anlamlılık var. Bu maşrabaya bizim halk ağzında meşrebe ve meşdebe de yazmış İsmet Sekeyi Piyale. Piyale Grekçeden geliyor. İsmet Seki e, Türk dilinin etimolojik sözlüğünde. Ayaksız, sapsız kap manasında Grekçedeki kullanımı. E, Latince'de buna benzer e, fiola ve fiale var. p yan yana şekilde e, yazılan bir şey. Kelime Farsça'da da peymane olarak geçiyor. Evet. Farsça piyade, kadeh, özellikle ilişki kadeh sözcüğünde diyor. bu sözcük bu sözcük orta Farsça aynama, aynı anlama aynı anlama gelen paygal sözcüğünden evrilmiştir diyor. Bu sözcük de eski Yunanca piale, geniş ağızlı bir hayvan içki kabı tas sözcüğüyle eş kökenlidir diyor. Ek açıklama olarak da hızlanıyorum çünkü süremiz bitti. Yunanca biçim milattan önce 2000. yıla dek tespit edilebilse de diyor. Nihai kökeni açık değildir. İngilizce fial, Fransızca piale yani piale ayak kadehi Yunancadan alınmıştır demişler. İyi haftalar dilerim. Güzel sofralarınız olsun efendim. Güzel bir haftadan sonra gelecek pazartesi bu sözcüklerle devam edeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.